Vakıa Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla O beklenen müthiş olay olduğunda yoktur onun oluşunu yalanlayacak Kimini alçaltır, kimini yükseltir Yerküre bir sarsılışla sarsıldığında Dağlar bir serpilişle serpildiğinde Hepsi un ufak olup dağılmıştır ve sizler, üç çift sınıf vermişsinizdir. İşte uğur ve mutluluk yaranı. Nedir uğur ve mutluluk yaranı? İşte şomluk ve bunalım yaranı. Nedir şomluk ve bunalım yaranı? Ve oluşta önde gidenler, yarışta önde gidenler. İşte onlardır yaklaştırılanlar. Nimetlerle dolu bahçelerdedirler. Büyük kısmı öncekilerden, az bir kısmı da sonrakilerden. Süslü, nakışlı tahtlar üzerinde. Onlar üstünde karşılıklı yan gelip yaslanırlar. Genceci kuşaklar dolanır çevrelerinde. Sürekli hizmete adanmışlardır. Sürahiler, ibrikler ve öz kaynağından içkilerle doldurulmuş kadehler eşliğinde. Ne başları döner ondan ne de akılları karışır. Ve meyveler gönüllerince seçtiklerinden. Ve kuş eti iştahlarınca beğendiklerinden. Ve genç kadınlar, iri ve siyah gözlü, titizlikle korunan inciler misali yaptıklarına karşılık olarak. Ne boş bir laf işitirler orada ne de günaha sokacak bir şey. Sadece selam, selam denir. Uğur ve mutluluk yaranı. Nedir uğur ve mutluluk yaranı? Dikensiz kirazlar, meyve dizili muz ağaçları, uzayan gölgeler, akıp dökülen sular, birçok meyveler arasındadırlar. Ne tükenir, ne yasaklanır. Yüksek yerleştirilmiş döşekler içinde. Biz, Kadınları da güzel bir biçimde yeniden yaratmış, Hepsini bakireler yapmışızdır. Yaşıt, cilveli dilberler halinde. Uğur ve mutluluk yaranı için. Bir bölümü öncekilerden, bir bölümü de sonrakilerden. Ve şomluk ve uğursuzluk yaranı. Nedir şomluk ve uğursuzluk yaranı? İliklere işleyen bir ateş ve kaynar su içinde, Simsiyah bir gölge altındadırlar Ne serindir Ne de cömert Çünkü şomluk yaranı Bundan önce servet ve refahla Şımaranlardı O büyük günah üzerinde ısrar edip dururlardı Ve şöyle derlerdi Ölünce mi Toprak ve kemik haline gelince mi Sahi o zaman mı yeniden diriltileceğiz Önceki atalarımız da mı deki öncekiler de sonrakilerde. Bilinen bir günün buluşma vakti, buluşma yerinde mutlaka bir araya getirileceklerdir. Ve siz de ey sapık yalanlayıcılar. Zakkum'dan bir ağaçtan mutlaka yiyeceksiniz, yiyecekler. Karınları dolduracaklar ondan. Üzerine içecekler kaynar sudan, susuzluktan çıkmış develerin içişi gibi içecekler. Din gününde ağırlanışları böyledir. Sizi biz yarattık, biz tasdik etseydiniz olmaz mıydı? Akıttığınız meniyi gördünüz mü? Siz mi yaratıyorsunuz onu yoksa yaratıcılar bizler miyiz? Ölümü aranızda biz takdir ettik. Biz önüne geçilecekler değiliz. Yerinize diğer benzerlerinizi getireceğiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden oluşturacağız. Andolsun ilk yaratışı, yaratılışı bildiniz. Peki düşünüp ibret alsanız olmaz mı? Ekmekte olduğunuzu gördünüz mü? Siz mi bitiriyorsunuz onu yoksa bitirenler bizler miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöl haline getirirdik de başlardınız şu şekilde gevelemeye Vallahi kayba uğrayıp borçlandık. Doğrusu mahrum bırakıldık biz. Şu içmekte olduğunuz suya baktınız mı? Buluttan onu siz mi indirdiniz yoksa indirenler bizler miyiz? Dileseydik onu tuzlu yapıverirdik. Peki şükretmeniz gerekmez mi? Çakıp çakıp çıkardığınız o ateşi gördünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratıp oluşturan bizler miyiz? Biz onu hem bir ibret hem de çöl yolcularına bir nimet kıldık. O halde o yüce Rabbinin adını tesbih etti. İş onların sandığı gibi değil. Yıldızların doğup batma, kayıp düşme noktalarına yemin ediyorum. Ve eğer bilirseniz gerçekten büyük bir yemindir bu. O kesinlikle şerefli bir Kur'andır. Titizlikle saklanan bir kitaptadır. Ona arındırılmışlardan başkası dokunamaz. Alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü kirletip küçümseyeceksiniz? Rızkınızı yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz? Ya o canın boğaza gelip dayandığı zaman, işte o zaman siz baka kalırsınız. Biz ona sizden daha yakınız ama siz görmezsiniz. Madem ceza görmeyecek kişilersiniz, eğer doğru sözlülerseniz onu geri çevirsenize. Eğer o yaklaştırılanlardan ise, rahatlık, güzel rızı ve nimetlerle dolu cennet var ona. Eğer kutlu uğurlu kişilerdense, selam sana kutlu ve uğurlu kişilerden denir ona. Eğer yalanlayan sapıklardansa, kaynar sudan bir ziyafet. Ve cehenneme salıverilme var ona. İşte budur o tartışmasız, o kesin gerçek. Artık o yüce Rabbinin adını tesbih et.